Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman, aşina oldukları hakikatlerden duygulanarak, gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, ey Rabbimiz, iman ettik derler. Sen de bizi hakka şahitlik eden müminlerle beraber yaz. Biz, Rabbimizin bizi salih kimselerle beraber, cennetine koymasına can atarken, Allah'a ve hak olarak bize gelmiş olana niçin iman etmeyelim? Bu sözlerinden dolayı Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırdı. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İyilik yapanların karşılığı işte budur. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennem ehlidirler. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri kendinize haram edip de haddinizi aşmayın. Haddini aşanları Allah elbette sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan da korkun. Emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının. Allah yeminlerinizde kasıpsız olarak yanılmanızdan dolayı sizi mesul tutmaz. Fakat ettiğiniz yeminleri bozmanızdan dolayı sizi mesul tutar. Bozulan bir yeminin kefareti ise kendi ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakiri doyurmak veya on fakiri giydirmek yahut bir köle veya cariye hürriyetine kavuşturmaktır. Buna imkan bulamayan, üç gün oruç tutar. Edip de bozduğunuz yeminlerin kefareti budur. Her şeye yemin etmemek, ettiğiniz yemini unutmamak ve bozmamak, bozduğunuz yeminin de kefaretini vermek suretiyle, yeminlerinizi muhafaza edin. Şükredesiniz diye, Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve kısmet çekilen zarlar hep şeytanın işinden birer pisliktir. Ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Allah'a da itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. Emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının. Yüz çevirecek olursanız bilin ki, Resulümüzün üzerine düşen, ancak size açıkça bildirmekten ibarettir. İman edip güzel işler yapanlar, haramdan sakınıp iman ederek güzel işler yaptıkları, sonra yine haramdan kaçınmaya devam edip, İmanlarında sebat ettikleri, sonra da takvayı kalplerinde iyice kökleştirip, iyilikte bulundukları takdirde, onların haram şeyleri, henüz haram kılınmadan önce tatmış olmalarından dolayı, üzerlerine bir günah yoktur. Zira Allah, iyilik yapanları ve iyi kullukta bulunanları sever. Ey iman edenler! ihramda bulunup da avlanmanız yasak olduğu bir sırada, ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir av bolluğu ile muhakkak Allah sizi imtihan edecektir. Ta ki görmediği halde Allah'tan korkanları, Allah böylece meydana çıkarsın. Bundan sonra kim bu hükümleri çiğnerse, onun için pek acı bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramdayken avlanmayın. Sizden kim ihramlıyken kasten bir av hayvanını öldürürse, onun için öldürdüğü hayvanın muadili olarak, sizden iki adil kişi tarafından kıymeti takdir edilmek ve harem-i şerife gönderilmek üzere bir kurban cezası vardır. Yahut fakirleri doyurmak veya ona denk gelecek şekilde oruç tutmak suretiyle, bir kefaret gerekir. Ta ki, işlediği günahın vebalini tatmış olsun. Allah, geçmiş kusurlarınızı affetti. Bundan sonra kim eskiye dönerse, Allah ona layık olduğu cezayı verir. Allah, izzet sahibidir. Dilediğini yapmaya kadirdir. Ve intikam sahibidir. Hükmüne inkar ve isyanla karşılık verenleri, cezasız bırakmaz. Deniz avı ve yiyeceği istifadeniz için size ve yolcu olanlara helal kılındı. Kara avı ise, ihramda bulunduğunuz müddetçe size haram kılınmıştır. Kıyamet günü huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun ve yasaklarını çiğnemekten sakının. Beyti haram olan Kabe'yi, savaşılması haram olan ayları, gerdanlıklı ve gerdanlıksız kurbanları, Allah, insanların din ve dünyalarını ayakta tutan bir vesile yaptı. Bu, Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiğini sizin bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir ve Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Peygambere düşen ancak tebliğ etmektir açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de, Allah hakkıyla bilir. De ki, habisle temiz bir olmaz, habisin çokluğu hoşunuza gitse bile, artık Allah'tan korkun, ey akıl sahipleri, ta ki, kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler, açıklandığı takdirde, sizi üzecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an'ın, Vah yolunduğu sırada soracak olursanız, o da size açıklanı verir. Bir şey size açıklanmamışsa, Allah onu sizden affetmiş, sizi onunla mesul tutmamıştır. Allah Gafurdur, günahları çok bağışlar, halimdir, kullarına yumuşaklıkla muamele eder ve tevbe edip ıslah olsunlar diye onları cezalandırmakta acele etmez. Sizden evvel de bir topluluk böyle şeyler sormuşlar, sonra da kendilerine açıklanan şeyi inkar edip kâfir olmuşlardı. Câhiliyet devrinin adetiyle kulağı yarılan, adak olarak salı verilen, dişi ile beraber ikiz doğurduğu için kurban edilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapmanızı Allah emretmiş değildir. Ancak kâfirler. Allah adına yalan uyduruyorlar. Onların ise çoğunun akılları ermez. Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelin dendiği zaman, onlar, atalarımızdan gördüğümüz şey bize yeter derler. Ya onların ataları hiçbir şey bilmeyen cahiller ve doğru yolu bulamamış sapıklarsa? Ey iman edenler! Siz kendinize bakın, siz doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüp varacağı yer, Allah'ın huzurudur. Yaptıklarınızı O size bildirecektir. Ey iman edenler! Sizden biri öleceği sırada vasiyet ederken, sizden adalet sahibi iki kişi aranızda şahitlik etsin. Eğer siz yolculukta olduğunuz sırada ölüm musibeti size erişir, ve sizden iki şahit bulamazsanız yabancılardan veya gayrimüslimlerden iki kişi şahitlik etsin. Eğer bu şahitlerden şüphelenirseniz onları cemaatle namaz kılındıktan sonra alıkoyar ve halkın önünde şu şekilde yemin ettirirsiniz. Allah'a yemin ederiz ki hakkında şahitlik edeceğimiz kimse kendi akrabamızdan olsa bile biz hiçbir menfaat karşılığında doğruluktan ayrılmayız ve Allah'ın emrettiği şahitliği gizlemeyiz. Gizlersek, günahkarların ta kendisi olalım. Sonradan bu şahitlerin yalan söyleyerek günah işledikleri anlaşılırsa, o iki şahit yerine, haksızlığa uğrayan varislerden şahitliğe layık iki kişi kalkıp şu şekilde yemin etsin. Allah'a yemin ederiz ki, Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Biz şahitliğimizle kimseye hıyanet etmedik. Edersek zalimlerin ta kendisi olalım. Bu şekilde şahitlik ve yemin, şahitlerin layıkıyla şahitlik etmeleri ve yemin ettikten sonra yeminlerinin kabul edilmeyip halk arasında kötü bir nam kazanmaktan korkmaları için daha yakın bir yoldur. Allah'tan korkun ve onun emirlerini dinleyin. Allah kendi yolundan çıkan fasıklar güruhunu doğru yola iletmez. Kıyamet gününde Allah peygamberleri toplayıp davetinize ne cevap aldınız diye sorar. Onlar bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Görünmeyeni ve gizli olanları hakkıyla bilen ancak sensin derler. O gün Allah buyurur ki, Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani seni Cebrail'le teyit ve takviye etmiştim. Beşikteyken ve yetişkin yaştayken, sen insanlarla aynı şekilde konuşmuştun. Hani sana okuyup yazmayı, ilim ve hikmeti, Tevratı ve İncil'i öğretmiştim. Hani sen benim iznimle, çamurdan kuş sureti yapıp ona üfledin de iznimle o suret bir kuş oluverdi. Anadan dolma körleri ve alaca hastalığına tutulanları benim iznimle iyileştirirdin. Hani ölüleri benim iznimle diriltirdin. Hani sen İsrailoğullarına mucizelerle geldiğinde onlardan inkar edenler bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de ''Ben seni onların elinden kurtarmıştım.'' Hani havarilere bana ve benim Resulüme iman etmelerini bildirmiştim. Onlar da iman ettik, şahit ol ki biz Müslümanlarız.'' demişlerdi. Hani havariler ''Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?'' demişlerdi. İsa ise ''Eğer gerçek müminlerseniz Allah'tan korkun.'' diye cevap verdi. Onlar, ''Biz o sofradan yemek istiyoruz.'' dediler. Ta ki kalplerimiz tatmin olsun, senin hak peygamber olarak bize doğruyu söylediğini bilelim ve buna şahitler olalım. Meryem oğlu İsa, ''Ey Rabbimiz olan Allah, bize gökten bir sofra indir.'' diye dua etti. O bize, ''Şimdikiler ve sonrakiler için bir bayram ve senden bir mucize olsun.'' bizi rızıklandır. Rızık vericilerin en hayırlısı sensin. Allah buyurdu ki, muhakkak ben onu size indiririm. Fakat ondan sonra sizden kim inkara saparsa, alemlerde kimseye vermediğim bir azapla onu cezalandırırım. Kıyamet günü peygamberleri huzuruna topladığında, Allah sorar, Ey Meryem oğlu İsa! insanlara beni ve annemi Allah'tan başka ilahlar edinin diyen sen misin? İsa der ki, seni her türlü noksandan tenzih ederim. Hak olmayan bir şeyi ben söylemem. Eğer söylemişsem, sen zaten onu bilirsin. Sen benim gönlümde olanı bilirsin. Bense senin açıklamadığın şeyi bilemem. Muhakkak ki görünmeyenleri ve gizli olan şeyleri hakkıyla bilen, ''Ancak sensin.'' ''Bana emrettiklerinden başkasını ben onlara söylemedim.'' ''Yalnız Allah'a ibadet edin.'' ''O benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir.'' dedim. ''Ben onlar arasında bulunduğum müddetçe onların haline şahit idim.'' ''Sen beni huzuruna aldıktan sonra ise onların halini gözetip bilen sensin.'' ''Ve sen her şeye hakkıyla şahitsin.'' Eğer onlara azap edersen, onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, elbette sen dilediğini yapmaya kadirsin ve sen her şeyi hikmetle yaparsın. Allah buyurur ki, doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gün bugündür. Onlar için aslarından ırmaklar akan cennetler vardır.'' Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan. İşte bu pek büyük bir kurtuluştur. Göklerin ve yerin ve onlardaki her şeyin hakimiyeti Allah'ındır. O her şeye hakkıyla kadirdir. En'am suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ezelden ebede her türlü hant ve övgü, Şükür ve minnet, o Allah'a mahsustur ki, gökleri ve yeri yarattığı, karanlıkları ve aydınlığı var ettiği, sonra da inkar edenler, onun yaptıklarını rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da size bir ecel takdir eden odur. Kıyamet gününün vaktide onun ilmindedir. Hala siz şüphe ediyorsunuz. Göklerde ve yerde Allah O'dur. O sizin gizli ve açık her halinizi bilir. Kazandığınız iyilik ve kötülükleri de bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmedi ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. İşte hak kendilerine geldiğinde onu da yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeyin haberi onlara gelecektir. Kendilerinden evvel nice nesiller helak ettiğimizi onlar görmezler mi? Onları yeryüzünde size vermediğimiz imkanlarla yerleştirmiş, üzerlerine gökten bol yağmurlar indirmiş, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Sonra günahları yüzünden onları helak ettik ve arkalarından başka nesiller getirdik. Biz sana kağıt üzerine yazılı bir kitap indirsek, ve ona elleriyle dokunacak olsalar, yine de o inkar edenler bu apaçık bir sihirdir derdi. Yine onlar dediler ki, onun peygamber olduğunu bize bildirecek bir melek indirilmeli değil miydi? Eğer biz bir melek indirmiş olsaydık, elbette onların işi bitirilir ve kendilerine göz açtırılmazdı. Eğer biz peygamber olarak bir melek gönderseydik, ona da insan sureti verirdik ve onları şimdi düştükleri şüpheye yine düşürür ve onu ayırt edemez hale getirirdik. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Sonra onlarla eğlenenleri alay ettikleri şeyin cezası kuşatı verdi. De ki yeryüzünde dolaşın sonra bakın peygamberleri yalanlayanların akıbetleri ne oldu? De ki göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki Allah'ındır. O kullarına rahmetini vaat etti. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde andolsun ki O sizi huzuruna toplayacaktır. Zulüm ve inkarla kendilerini zarara sokanlar işte buna inanmazlar. Gecede ve gündüzde barınan ne varsa O'nundur. Her şeyi hakkıyla işiten de her şeyi hakkıyla bilende odur. De ki gökleri ve yeri yaratan, rızık veren ve rızka muhtaç olmayan Allah'tan başkasını mı rap edineyim? De ki bana Müslümanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma buyuruldu. De ki Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım. O gün kimden azap uzaklaştırılırsa, ona Allah rahmet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, o zararı ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır eriştirirse, buna kimse mani olamaz. O her şeye kadirdir. Kullarının üzerinde kudret ve tasarruf sahibi O'dur. Her işi hikmetle yapan ve her şeyden haberdar olan da O'dur. De ki, peygamberliğime şahitlik yönünden kim daha büyüktür? De ki, benimle sizin aramızda en büyük şahit Allah'tır. Bu Kur'an sizi ve kıyamete kadar O'nun ulaşacağı bütün insanları Allah'ın azabından sakındırmam için bana vahyolundu. Allah ile beraber başka ilahların da bulunduğuna siz şahitlik edebilir misiniz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek ilahtır. Bense sizin ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz o peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar zulüm ve inkarla kendilerini zarara sokanlarsa iman etmezler. Allah adına yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? Hiç şüphe yok ki o zalimler kurtuluşa ermezler. O gün onların hepsini birden huzurumuzda toplar sonra da şirk koşanlara hani deriz mabut sandığınız şerikleriniz nerede? Sonra onların Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz müşriklerden değildik demekten başka bir kaçamakları olmaz. Bak kendi kendilerini nasıl da yalanladılar ve uydurdukları şerikler onları nasıl da kendi hallerine bıraktı. Onlardan seni işitenler vardır. Fakat onların kalplerine Kur'an'ı hakkıyla anlamalarına mani perdeler koyduk. Kulaklarına da Ağırlık verdik, her türlü mucizeyi görseler, yine ona inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde o kafirler, seninle mücadele ederek, bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Onlar, hem başkalarını Kur'an'a inanmaktan alıkor, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Böylece ancak kendilerini helake atarlar da, farkına varmazlar ateşin karşısında durdurulup da, eyvah bize, ne olurdu dünyaya geri gönderilseydik de, Rabbimizin ayetlerini yalanlamayıp, müminlerden olsaydık dedikleri zaman, onları bir görsen. Hayır, daha önce gizledikleri kötülükleri, açıkça karşılarına çıktığı için, onlar böyle der. Dünyaya geri gönderilseler, yine kendilerine yasak edilen şeyi yapmaya devam ederlerdi. Onlar gerçekten yalancıdırlar. Halbuki onlar bizim hayatımız dünyadan ibarettir. Bir daha diriltilecek değiliz demişlerdi. Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen, o gün Allah yeniden diriltilmeniz hak değil miymiş buyurur. Onlar evet derler. Rabbimize yemin olsun ki hakmış. Allah buyurur ki, Öyleyse inkarınızdan dolayı şimdi tadın azabı. Allah'ın huzuruna varacaklarını inkar edenler hüsrana uğramışlardır. Kıyamet vakti ansızın geliverdiğinde onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak dünyada imandan mahrum kalışımız yüzünden eyvah bize derler. Bakın yüklendikleri ne kötü bir şeydir. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir oyalanmadır. Ahiret yurdu ise günahtan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hiç akıl etmez misiniz? Onların söyledikleri şeyin seni üzdüğünü biz biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamış olmuyorlar. O zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Andolsun ki senden evvel de peygamberler yalanlanmıştı. Fakat onlar, kendilerine yardımımız erişinceye kadar, tekzip edilmelerine, ve eziyete uğramalarına karşı sabrettiler. Allah'ın vaadini değiştirecek, hiçbir kuvvet yoktur. Şüphesiz, evvelki peygamberlerin haberlerinden, bir kısmı sana ulaşmıştır. Madem onların yüz çevirmesi sana ağır geliyor, eğer gücün yetiyorsa, yerde bir menfez veya gökte bir merdiven araştır da, onlara bir mucize getir. Allah isteseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Onun için Allah'ın hikmetinden, habersiz cahillerden olma. Ancak Hakk'a kulak verenler senin davetine uyarlar. Ölüleri de Allah diriltir. Sonra onun huzuruna döndürülürler. Bir de peygambere Rabbinden bir mucize indirilmeli değil mi dediler? Sendeki mucize indirmeye Allah elbette kadirdir. Lakin onların çoğu bilmezler. Yerde hareket eden hiçbir hayvan, havada kanat çırpan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer topluluk olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onların hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, inkar karanlıklarındaki sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse saptırır, dilediğini de dosdoğru bir yola iletir. De ki, söyleyin bana, eğer size Allah'ın azabı erişse, veya kıyamet vakti geliverse, Allah'tan başkasına mı yalvaracaksınız? Haydi, doğruyseniz cevap verin. Hayır, o zaman yalnız Allah'a dua edersiniz. O da dilerse duanızı kabul edip, sıkıntınızı giderir, ve siz O'na ortak koştuğunuz şeyleri, o an unutuverirsiniz. Ant Andolsun ki, senden evvelki ümmetlere de, biz peygamberler gönderdik ve onları olur ki tevbe edip bağışlanmaları için yalvarırlar diye sıkıntılara ve musibetlere uğrattık. Onlara böyle bir sıkıntı verdiğimiz zaman Allah'a yalvarmaları gerekmez miydi? Fakat daldıkları günahlar yüzünden onların kalpleri katılaşmış, şeytan da işleyip durduklarını onlara hoş göstermişti. Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında, biz de onlara her türlü nimet kapılarını açıp, bu defa bollukla imtihan ettik. Kendilerine verilenlerle şımardıkları zaman da, onları ansızın yakalayı de, bütün umduklarından mahrum kaldılar. Böylece zulmeden kavmin arkası kesilmiş oldu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. De ki, söyleyin bana, Allah kulağınızı ve gözlerinizi alıp, kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka onu size geri getirecek olan ilah kimdir? Bak, ayetlerimizi çeşitli şekillerde nasıl açıklıyoruz, sonra onlar yüz çeviriyorlar. De ki, söyleyin bana, Allah'ın azabı size ansızın, yahut göz göre göre gelecek olsa, zalimler güruhundan başkası mı helak edilmiş olur? Biz peygamberleri ancak Allah'ın rahmetiyle müjdeleyici ve O'nun azabından sakındırıcı olarak göndeririz. Kim onlara iman eder ve güzel işler yaparak halini düzeltirse, işte onlara ne bir korku vardır... Ne de mahzun olacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlara ise, Allah'a itaatten ayrılmakta ısrar ettikleri için, Azap dokunacaktır. De ki, Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Size, Ben gaybı bilirim de demiyorum. Size, Ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene uyarım. De ki, körle gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkan ve kendileri için ondan başka bir dost ve şefaatçi bulunmadığına inanan kimseleri o Kur'an'la Allah'ın azabından sakındır. Olur ki böylece takva sahibi olurlar. Sabah akşam onun rızasını dileyerek Rablerine dua edenleri de yanından kovma. Onların kalbinde Allah'ın rızasına aykırı bir şey varsa, onun hesabı Allah'a aittir. Onların hesabından sen mes'ul değilsin. Onlar da senin hesabından mes'ul değildirler. Sakın onları kovup da zalimlerden olmayasın. Onları birbirleriyle böylece imtihana uğrattık ki, Allah bizim aramızdan lütfuna bunları mı layık gördü deyi versinler. Şükredenleri en iyi bilen Allah değil midir? Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde sen onlara de ki: "Selam üzerinize olsun. Rabbiniz size rahmetini vaat etti. Sizden kim cahillik edip bir kötülük işler de sonra o günahın ardından tevbe ederek ıslah olursa, muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ayetlerimizi işte böylece açıklıyoruz ki, mücrimlerin yolu açık seçik belli olsun. De ki, ben sizin Allah'ı bırakıp da, taptığınız şeylere ibadet etmekten men edildim. De ki, ben sizin heveslerinize uymam, eğer uyarsam sapıtmış olurum ve hidayet nasip edilenlerden olmam. De ki, ben Rabbimden açık bir delil üzerineyim. Siz ise onu yalanladınız. Çabuklaştırılmasını istediğiniz azabı getirmek benim elimde değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. Hak olanı O bildirir. Hakkı batıldan ayıranların en hayırlısı da O'dur. De ki, eğer çabuklaştırılmasını istediğiniz şey, benim elimde olsaydı, sizinle benim aramızdaki iş çoktan bitirilmişti. Allah ise, zalimleri ve onlara ne yapacağını, herkesten iyi bilir. Gaybın anahtarları da Allah'ın ilmindedir. Onları ondan başkası bilemez.'' Karada ve denizde olanı da o bilir. Onun ilmi olmadan ne bir yaprak düşer, ne de yeryüzünün karanlıklarında bir tane saklı kalır. Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır. Gece sizi öldüren, gündüz ne yaptığınızı bilen ve sonra takdir edilmiş ecelinizi dolduruncaya kadar gündüzleri sizi dirilten de odur. Sonunda dönüşünüz O'nadır, sonra yaptıklarınızı O size bildirir. Kullarının üzerinde kudret ve tasarruf sahibi olan ve üzerinize yaptıklarınızı kaydeden melekler gönderen de O'dur. Sizden birine ölüm geldiğinde, O'nun canını gönderdiğimiz melekler alırlar ve onlar vazifelerinde kusur etmezler. Sonra onlar, hak ve adaletle hükmedici Mevlâları olan Allah'ın huzuruna gönderilirler. Bilin ki hüküm O'na aittir ve en çabuk hesap gören de O'dur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kurtaran kimdir? Siz açıkça ve gizlice O'na yalvarıp, ''Bizi bundan kurtarırsan, muhakkak biz şükredenlerden oluruz.'' dersiniz. De ki, sizi O'ndan ve her sıkıntıdan Allah kurtarır. Sonra siz yine O'na ortak koşarsınız. De ki, üstünüzden veya ayaklarınızın altından size bir azap göndermeye, yahut sizi fırkalara ayırıp, karıştırarak birbirinizin kötülüğünü size tattırmaya kadir olan da O'dur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Hakkın ta kendisi olduğu halde, kavmin Kur'an'ı da yalanladı. Onlara, ben sizin üzerinizde hüküm ve tasarruf sahibi bir vekil değilim de. Size verilen her haberin bir vakti vardır. Siz de yakında bileceksiniz. Ayetlerimizle eğlenenleri gördüğün zaman, Onlardan yüz çevir ki, başka bir söze dalsınlar. Eğer şeytan bunu sana unutturacak olursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler güruhuyla beraber oturma. Onların günahından dolayı, takva sahipleri için bir mesuliyet yoktur. Lakin onlara öğütte bulunmaları gerekir. Olur ki, o zalimler de günahtan sakınırlar. Dinlerini oyun ve eğlence edinen, dünya hayatına aldanmış kimseleri bırak. Onlara Kur'an'la öğüt ver ki, hiç kimse kendi kazandığıyla nefsini helake düşürmesin. Onun için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi olmaz. Azaptan kurtulmak için her türlü fidyeyi verse de, yine kabul edilmez. Onlar, kendi kazandıklarıyla kendilerini helake atanlardır. İnkarda ısrar etmeleri yüzünden, onlar için kaynar sudan bir içecek ve pek acı bir de azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp da bize ne faydası, ne de zararı dokunmayan şeylere mi ibadet edelim? Allah bizi doğru yola eleştirdikten sonra gerisin geri mi dönelim? O kimse gibi ki, Yeryüzünde şaşkın halde dolaşırken arkadaşları da bize gel diye onu doğru yola çağırdığı halde şeytan onu kuruntuya düşürüp saptırmıştır. De ki Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olup ihlasla ona kulluk etmemiz emrolundu. Bir de namazı dost doğru kılıp onun emir ve yasaklarından sakınmamız emredildi huzurunda toplanacağınız da O'dur buyuruldu. Gökleri ve yeri hak ile yaratan O'dur. O, ol dediği gün her şey olur. O'nun sözü haktır. Sura üflendiği gün de hakimiyet O'nundur. O, görünmeyeni de bilir, görüneni de. O, her şeyi hikmetle yapar. O, her şeyden hakkıyla haberdardır. Hani İbrahim, babası Azer'e, sen putlardan bir sürü ilah mı ediniyorsun demişti. Ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. Allah'ın varlık ve birliğini, kesin delillerle bilip, iman edenlerden olsun diye, İbrahim'e göklerin ve yerin iç yüzünü, biz böylece gösterdik. Gece bastırdığında, İbrahim bir yıldız gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız battığında ise ben batıp gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. O da batıp gidince dedi ki, Rabbim beni doğru yola eriştirmese muhakkak ben sapıklar gülühundan olurdum. Güneşi doğarken gördüğünde ise işte Rabbim bu daha büyüktür dedi. O da batıp gidince, ''Ey kavmim dedi, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben bütün batıl dinlerden uzak ve Allah'ı bir tanıyıcı olarak gökleri ve yeri yaratana yüzümü çevirdim. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.'' Kavmi ise onunla münakaşaya tutuştu. O da, ''Allah beni doğru yola eriştirmişken, ''Siz benimle Allah hakkında mücadele mi ediyorsunuz?'' dedi. ''Ben O'na ortak koştuklarınızdan korkmam. Rabbim dilemedikçe de siz bana hiçbir zarar veremezsiniz. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünmez misiniz?'' ''Siz hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan korkmazken, ben mi sizin ortak koştuklarınızdan korkacağım? Korkudan emin olmaya müşrikler ve müminlerden hangisi daha layıktır? Biliyorsanız cevap verin. İman eden ve imanlarına şirkin zulmünü bulaştırmamış olanlar korkudan emin olmak işte onların hakkıdır. Ve doğru yola eriştirilenler de onlardır. İşte bu Kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizin derecelerini yükseltiriz. Muhakkak ki Rabbin her işi hikmetle yapan, her şeyi hakkıyla bilendir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik. Ve hepsini de doğru yolda muvaffak ettik. Daha önce de Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ve muvaffakiyet vermiştik. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları biz böyle mükafatlandırırız. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da öylece ihsanda bulunduk. Onların hepsi de salih kullardandı. İsmail'e, Elyesa, Yunus'a ve Lut'a da öylece ihsanda bulunduk. Hepsini de alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden birçoklarına da öylece ihsanda bulunduk. Onları seçtik ve dosdoğru bir yola kavuşturduk. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki, kullarından dilediğine onunla yol gösterir. Eğer onlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı, elbette işledikleri bütün hayırlar boşa çıkardı. Onlar kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer o müşrikler bizim bu delillerimizi inkar ederse, bunu inkar etmeyen bir topluluğu biz, zaten onların yerine getirmişizdir. O peygamberler, Allah'ın yol gösterdiği kimselerdir. Sen de onların yolundan yürü. Hizmetime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Size tebliğ ettiğim Kur'an, bütün insanlara ve bütün çağlara bir öğüttür de. Onlar, Allah insanlara hiçbir şey indirmemiştir derken, Allah'ı layıkıyla bilemediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur, ve yol gösterici olarak getirdiği kitabı indiren kimdir? Siz onu ayrı ayrı kağıtlara yazar, ve bir kısmını açıklar, çoğunu da gizlersiniz. Sizin ve atalarınızın bilmediği şeylerse, bu Kur'an'la size öğretildi. De ki, kitabı indiren Allah'tır. Sonra da, onları daldıkları batakta bırak, oyalana dursunlar. Bu Kur'an, beldelerin en şereflisi Mekke ile, onu çevreleyen bütün yeryüzü ahalisini, azaptan sakındırasın diye indirdiğimiz, kendisinden önce indirilen kitapları doğrulayıcı, çok mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe inananlar, bu kitaba da inanırlar. Onlar, namazlarına da dikkatle devam ederler. Allah adına yalan uyduran, yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, bana vahiy geldi diyen kimseden, bir de Allah'ın indirdiği şeyin benzerini ben de indireceğim diyen kimseden daha zalim kim vardır? Sen o zalimleri can çekişirken bir görsen melekler ellerini uzatıp haydi çıkarın canınızı bedenlerinizden derler. Bugün Allah adına haksız yere söyledikleriniz ve onun ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız için hor ve hakir edici azapla cezalandırılacağınız gündür. Andolsun ki kıyamet gününde sizi ilk olarak yarattığımız şekilde teker teker huzurumuza gelirsiniz. O gün, dünyada size verdiklerimizi arkanızda bırakmışsınızdır. İçinizde Allah'ın ortakları sandığınız şefaatçilerinizi ise, o gün yanınızda görmeyiz. Onlarla aranızdaki bütün bağlar kopmuş, ve kuruntularınız sizi terk edip gitmiştir. Daneleri ve çekirdekleri çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkaran da O'dur. İşte Allah budur, o halde nasıl haktan yüzünüz çevrilir. Gecenin karanlığını yarıp sabahı çıkaran da O'dur. O geceyi bir dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da bir takvim yaptı. İşte bu, dilediğini yapmaya kadir olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye, yıldızları sizin için var eden de O'dur. Bilen bir topluluk için, biz delillerimizi böylece açıkladık. Sizi tek bir insandan inşa edip yaratan da O'dur. Annelerinizin rahminde size bir karar yeri, yeryüzünde de bir emanet yeri vardır. İyice düşünüp anlayan bir topluluk için, Ayetlerimizi böylece açıkladık. Gökten yağmur indiren de odur. Her şeyi biz o suyla bitirdik de, sonra ondan yeşillikler çıkardık. O yeşilliklerden de daneleri üst üste dizilmiş başaklar çıkarırız. Hurma ağacının tomurcuğundan birbirine bitişik bol salkımlar olur. Üzümlerden bağlar çıkarır, zeytin ve nar bitiririz ki, Onlardan bir kısmının ağaçları birbirine benzer, meyveleri ise farklıdır. Her birinin bir meyve verdiği zamanki ham meyvesine bakın, bir de olgun haline, iman eden bir topluluk için şüphesiz bunda Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine deliller vardır. Onlar ise hiçbir şey bilmedikleri halde, Allah'ın yarattığı cinleri Allah'a ortak koştular. Ona oğullar ve kızlar uydurdular. Allah onların yakıştırdıklarından çok uzak ve çok yücedir. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Onun eşi olamazken oğlu nasıl olur? Her şeyi o yaratmıştır. Her şeyi hakkıyla bilen de odur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Siz de ancak O'na ibadet edin. Her şeyi gözetip idare eden de O'dur. Gözler O'nu göremez. O ise bütün gözleri görür. O'nun ilmi her şeyin inceliklerine nüfuz eder. Ve O her şeyden hakkıyla haberdardır. Size Rabbinizden hakkı gösteren deliller gelmiştir. Artık görenin faydası kendisine, körlük edenin zararı da kendi aleyhinedir. Ben ise size bildirmekle vazifeli bir peygamberim, yoksa üzerinizde bir gözetici değilim. Delillerimizi biz böyle muhtelif şekillerde anlatırız. Ta ki onlar, başkalarından ders alıp öğrenmişsin diyerek, Kur'an'ın sana bah yolunduğunu inkar etsinler. Biz de bilen bir topluluğa onu açıklayalım. Sen Rabbinden sana yoluna uy. Ondan başka ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan da yüz çevir. Eğer Allah dileseydi onlar müşrik olmazdı. Biz seni onların üzerine gözetici yapmadık. Sen onların idaresinden mes'ul de değilsin. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeriklere sövmeyin ki, onlar da cahillikle hadlerini aşıp Allah'a sövmesinler. Her millete kendi işlediğini biz böylece hoş gösterdik. Sonra hepsinin döneceği yer Rablerinin huzurudur. Yapmakta olduklarını kendilerine o haber verecektir. Kendilerine bir mucize geldiğinde ona iman edeceklerine dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler Allah katındadır. İstedikleri mucize kendilerine geldiğinde, yine iman etmeyeceklerinin ise, siz farkında değil misiniz? Daha önce nasıl iman etmedilerse, biz onların kalplerini ve gözlerini yine öylece haktan çevirir ve taşkınlıkları içinde bırakırız da, şaşkın şaşkın yuvarlanıp giderler